Te'ûzu billâhi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öcür Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Öcür bir yerin adıdır. Sure İçerisinde hıcırda oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Elif, Le, Ra TİLKE ÂYÂTÜL KİTÂBİ VE KURÂNİN mubin. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Kurba mâ yeveddül lezîne keferû lewkânû muslimîn İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler ve Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلّٰى وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُونَ Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazası, belirli bir süresi vardır. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geride kalamaz. Ve çaluya, ayyuha, Lәzi nızzil әleyhiz dıkır, <gülüyor> innaka lam janun, loo ma taatina in kunt min al Kafirler dediler ki: Ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerden sen, melekleri bize getirsene. Men unzilul melaikete illa bil hakki ve ma kanu izem Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. İnne zikra ve lehu Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz. وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا min قَبْلِكَ ف۪ي شِيَعِ Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı. Kèdalik nesluku fi qulubil mujrimin, la yu'minu nbihi, waqad hâlat sunnatu'l awalin. İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız. Ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir. Velau fatahna aleyhim babam min as-semai fezallu fihi ya'rujun. Bekalu inna ma sukkirat absaruna bel nahnu Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı. Herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi. Allah ﷻ ve onları gökten bir biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik. Ve hafiznaha min kulli şeytanir Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk. İlla men istaraqa's-sem'a fa'tbi'hu şehabun mubin. Ancak Kulak hırsızlığı yapan olursa, onu parlak bir ateş parçası kovalar. وَالْاَرْضَ مَدَدَنَاهَا وَاَلْقَيْنَا Biz, yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik. Ve cealna lekum fiha Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik. Ve in min şey'in illa 'indenâ haczâ'inuhu ve İlla bi kaderin me'lum Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz. bu erselne riyaha levaqih Fe enzelne mine's semâ'ime Fe eskaynâkumûh فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz. وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz. وَلَقَدْ Alimnel الْمُسْتَقَدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِر۪ينَ Ant olsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ <gülüyor> Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Walladhalakun al-insan minu sal-salim min hamim masnoon. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık. <gülüyor> Cinleri de insandan daha önce çok sıcak bir ateşten yarattık. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde ederek yere kapanın demişti. Bütün melekler hep birden ona secde ettiler illa iblis aba ay ikun ma'a sâcidîn ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Qale ya iblis mâ leke allâ tekun ma'a sâcidîn Allah ey iblis sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi. O alelem eku li beşerin li basarin halaqtuhu min İblis Ben kuru bir çamurdan şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi. قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَج۪يمِ وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi. Kâle <gülüyor> Rabbi İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Kâle fe inneke minel muvarîn. İlâ yevmil Allah bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi. Ola Rabbi bıma ağu yteni le uzeynan ləhm fi al-ardı ve le ağu yen ləhm ajmāin illa ıbādak minhumu mukhlasin. İblis Ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi. Kâle hâzâ sirâtun aleyye müsteqîm. İnn ibadi lesa leke aleyhim sultanun illa men min el-gavin Allah işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَع۪ينَ Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir. لَهَا سَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقَسُومٌ O cehennemin yedi kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır. İnnel muttakine fi Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır. Mudahhuluhu bi selamim amin. Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir. Ve fi min ala Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. La yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Nabbi ibadi anni ene'l gafurur rahim Ey Muhammed Kullarıma haber ver ki, ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim. وَاَنَّ <gülüyor> Benim azabımsa çok acı bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti. قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ onlar korkma biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi bu o ala Alemez seni el kibar İbrahim bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi. قَالَ <gülüyor> وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُ قَالَ فَمَا خَقْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ İbrahim Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip Ey elçiler! Sizin işiniz nedir? diye sordu. قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمِ illa alalut inna lamunajjuhum ejmain illa onlar dediler ki şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik ancak lut ailesi hariç biz Lutun karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lutun karısının ise azab içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. فَلَمَّا جَاءَ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ elçiler, Lut ailesine gelince Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi. Walu belci'nak bima kanu fihi yemterun ve ataynak bil hakki ve inna la sadikun Esri bi ehlik bi min Tebeg ve la yeltfet minkum Onlar da şöyle dediler: Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin. <gülüyor> Luta sabaha karşı Kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik. Ve câe ehlul medîneti yestebeşirûn. Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler. Kâle innehâulâi zayfî felâ tefdahûn vatakullaha ve la tukhzun Lut dedi ki bunlar benim misafirlerimdir sakın beni rezil etmeyin Allah'tan korkun beni utandırmayın alu awalam nanhak anil alamin onlar biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler. Qaleha ulai banati kuntum ta'ilin Lut Eğer alacaksanız işte kızlarım. Onları size nikahlayabilirim dedi. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْنَهُونَ Ey Muhammed! Senin hayatını and olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ Nihayet, güneşin doğacağı sırada, şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti ve جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık inne fi zalika laayatil lil şüphesiz ki Bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır. وَإِنَّهَا لَبِ سَب۪يلٍ مُق۪يمٍ O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِن۪ينَ Gerçekten, bunda iman edenler için bir ibret vardır. Ve in halkı da hakikaten zalim kimselerdi. Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi. وَلَقَدَ كَذَّبَ ki Hicr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. وَاَتَيْنَاهُمْ biz onlara ayetlerimizi verdik ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı. Ve kânû yenhitûne mine'l cibâli buyûtan Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Ve ehadet humu's sayhatu musbihîn. Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı. Ve en onlardan ma كانوا يكسبون Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَم۪يلِ Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle ile muamele yap. Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir. Ant olsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti, ve yüce Kur'anı verdik. La temudden eyneki ila ma matteğnabhii azvajem minhum, ولا تحزن عليهم, <Sessizlik> Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Mü'minlere şefkat kanadını indir. ''Ve kul inni enen nezirul mubin'' ''De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım'' ''Kemâ enzelnâ alel muktesimîn'' ''Nitekim, biz, kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp, bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik. <gülüyor> Onlar, Kur'an'ın da bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler. فَوَرَبِّكَ لَنَسْهَلَنَّهُمْ Senin Rabbini and olsun ki, onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız. Sana emredilen şeyi, Açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir. İnne <gülüyor> kefeynake'l-mustehzi'in. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Ellezine yec'alun Allahi ilahan akhar <gülüyor> fasawfa ya'lemun. Allah ile beraber Diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir. Walaqad na'lemu enneke yadiqu sadruk bima yaqulun. Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz. Vesabbih bihamdi rabbika vakun min's-sajidin. O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve'abuda rabbeke hatta ye'tiyeke'l Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl Arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. E te amrullahi fe la tasta'cilu. Subhanehu ve taala amma yuşrikû. Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. Yünezzilü'l <gülüyor> melâikete bil Ruh min emrihi ala men min ibâdihi en enzirû. En اَنْذِرُوا اَنَّهُ لَا Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de, benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقَّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ no Allah insanı bir damla sudan yarattı Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi Wal an'ama halaka lakum fiha difu ve menafiu Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için Onlarda bir güzellik vardır. Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir. Yine Allah atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır. وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ أجمعين Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. اَلَّذ۪ي <gülüyor> Sizin için gökten su indiren Allah'tır O sudan içersiniz Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter. Yübitler kon biri zırva ve zeytun ve naxile ve âğnab Allah onunla sizin için ekin zeytin hurma üzümler. Ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır. وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُوا <gülüyor> Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve O'na şükretmeniz içindir. Ve alka fil ardı ravâsiye en temîde bikum ve enhâran ve sübülen leallekum tehtedûn ve alâmâti وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar. اَفَ مَنْ يَخْلُقُ كَمَا la يَخْلُقُ اَفَ لَا hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz? Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır. <gülüyor> Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. İlahunuz ilahü vahid. Fellezine la yu'minun bil ahireti kulubuhum munkerate ve hum mustekbirun. Sizin ilahınız bir tek ilahdır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar. La jaram anallah yâlemu ma ve ma la Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman öncekilerin masalları derler. لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak Bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin. Yüklendikleri yük ne kötüdür. O demeker ellezine min qablhim fe ate Allah bunyanahum min alqawid fe kharra alayhim alsaqf min فَخَرْ Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.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 Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir. Ellezine tetevafferler <gülüyor> fahumu al-malaikatu zalime affus him fa alquu sallama kunna n-ı amal min suu blaa o kafirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken, ''Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk.'' diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de ''Hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde, haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür, diyecekler. وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْمَا ذَا اَنْزَلَ rabbukum قَالُوا خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ Kötülükten sakınan kimselere, Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir onlar altlarından ırmaklar akan ad cennetlerine girerler Orada kendileri için diledikleri her şey vardır işte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır. Al-ladinat-tawaffahum-ul-malaikatu-tayyibina, yuqulun salamun-aleykum. Yuqulun salamun-aleykum. Duxul-jannat bima kuntum tağmalu. Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken selam size yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler. Hal yanzurun illa en tatihumul melaike au yati amru rabbik. Kedalik feala'llezine min qablhum. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Kafirler, kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Ve asabahum seyyatu ma amilu ma bihi Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا بائونا Nehn ve la abeuna ve şey. Kzalik faala ladin min qablihin. Fehel al Rrsul Allah'a ortak koşanlar. Eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir. وَلَقَدَ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَنْ اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُطْ قاووت ki biz her ummete Allah'a kulluk edin Putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. İntaprıs ala Hudahum fainnallah la yehdi mayyudl wma lehum min el-sirim ey muhammed sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez onların hiçbir yardımcıları da olmaz Ve aqsamu billahi cehdi imanihim la yeb'atullahu men yamut bala wa'dan alayhi haqq ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kafirler Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vadedir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.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 <Gülüyor> Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen olu verir. Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. <gülüyor> Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir.